Euzu billahi min şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihi Allahu fele müdille lehû ve men yudlil fele hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Amma ba'd. Geçen hafta bize eee şeyh birkaç gelen naftan bahsetti. Mişti yani bu haftaya kadar olan bölümlerde büyük şirktir nedir, küçük şirktir nedir, buna götüren etmenler nedir? Bunlardan bahsetmişti. Geçen haftada neden bahsetti? Aşırılık nedeni. Yani aşırılığın kısmı, aşırılık nasıl? Kur'an ve Sünnet naslarında gelen aşırılıktan kastının ne olduğu bunları beyan etmişti. Bu hafta da inşallah Teala put ne manaya geliyor Resulullah neleri put dil isimlendirdi bunu anlatacak o yüzden babın adını da merce salihin min Onun için babın adını şöyle koydu salihlerin kabirleri hakkında aşırı gitmenin neye dönüşmesi Allah'tan başka ibadet edilen putlar haline dönüşmesi Şimdi bunu neden diyor? Birazdan da naslar gelecek inşallah. Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan şeyler biliyorsunuz adı ne? Tavgut. Bunlar Tavgut. Ama bazı objeler var, bazı şeyler var, nesneler var. Bunlar ibadet edildiği zaman bunların ne adı veriliyor? Put, Vafen adı veriliyor. O yüzden bu vabda ilk getirdiği nas da İmam Malik'in da rivayet ettiği şu Hadis enne Rasullahi sallallahu aleyhi ve sellem kal "Allahumma la teja'al kabri ve senen Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma diyor. Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma. Demek ki peygamberin kabrine ibadet edilmiş olsaydı birazdan alimlerin de arşif inşallah gelecek hepsi elhamdülillah diyor Allah peygamberin duasını kabul etti. Kabrine şu anda ibadet edilmiyor. Eğer peygamberin kabrine ibadet edilseydi, peygamberin kabrinin adı da peygamberin ifadesiyle ne olacaktı? İbadet edilen bir put olacaktı. Yani put, o Mekke'nin müşriklerinin sahip olduğu Lat-u hatta aslında, aslında böyle birazdan alimlerin sözleriyle de ortaya çıkacağı gibi inşallah. Bunların her biri aslında o dönemdeki türbelerdi, o dönemdeki kabirlerdi. Onlara ibadet edildiği için, ibadet sarf edildiği için adına put denmişti. Bunu İmam Malik rivayet etmiş muvattasında ve hadisin devamında da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet Allah kavme ittihazu qubur Allah şöyle bir kavme lanet etsin ki peygamberlerini, kavimlerini put put edindiler. Cemmetçit şey, edindiler özür dilerim. Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? Mescit edindiler. Bütün topluluklar hep birbirine benzediği için Allah'ın sünneti her toplulukta tah, tah, tahakkuk ettiği için ve her toplulukta da şirkler birbirine benzeyip şeytan da insanı ani battan hata düşürdüğü için her topluluk ne yaptılar? Peygamberlerin kabirlerini mescitlerinin Şimdi denirse ki şu anda Resulullah'ın kabri de mescidin içerisinde Medine-i Münevvere'de şöyle bir ârıptan dolayı, şöyle bir arızadan dolayı günümüzde böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki peygamberler vefat ettikleri yere defne olunurlar diyor. Vefat ettikleri yere defne olunurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede vefat etti? Ayşe'nin odasında, Ayşe'nin dizinde radıyallahu anh'a vefat etti. O da hemen mescidin bitişiydi o dönemdeki. Mescid'den giriş vardı. Zaten girişi mescid'den diye. Bir kapısı vardı arkaya açılan, bir de mescidi açılan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hücrede Ayşe'nin dizinde yatıyorken, misvaklanıyorken Allah'ın ruhunu kabzetti. Ölüm eleyi, aracıyım ele. İşte peygamber sanırım orada vefat ettiği için ve vasiyeti gereği, emri gereği peygamberler vefat ettikleri yere gömüldükleri için oraya hemen ne yapıldı? Mezarı oraya yapıldı. Peygamberin cesedi ne yapıldı? Oraya defnedildi. Zamanla insanların nüfusun artması, mescidin o nüfusun ihtiyacını karşılayamaması sonucu ne olduğu mescit büyütüldü. Mescit büyütülünce de mezar mescidin içerisinde kaldı. O yüzden İmam Kurtubu diyor ki Müslümanlar iki tane duvar çektiler diyor. Dikkat edin kabrin iki tane duvarı vardır ki yani bura mescidin içinde değil ayrı mustakil bir yer. Ama bu arızadan dolayı ne yaplamıyor, dışarı taşınamadığı için böyle duvarlarla mescidin işi olmadığı Müslümanlar bunu belirtmek için böyle yaptılar diyor. Ama asıl ise Nedir? Mescidin içerisinde kabrin bulunmamasıdır. Ki birazdan naslar da gelecek. Bugün Türkiye'deki işte millet böyle saçma bir ayrım yapıyor ya işte 1900 kaçtan önceki cami dırar değil. Sonrakiler dırar gibi böyle saçmalıklar. Öncekiler de Osmanlı'nın yaptığı birçok camide mescidin içerisinde kabir var. Birçok camide Balat'a gidir zaten. Tamamıyla öyle. Bir Ebu Zeraz camii var. Bildiğin kıblede yani. Hani yanında manında da değil. Kıbleye götürmüşler. Bir tane sanduka koymuşlar. Ebuzer'in Zer'in de ne işi var hala bilmiyorum orada. Ebuzer Zer halbuki dışında vefat etti. İbni Mesud Sahip Sahil kaynakları da böyle geçiyor. Balta bir tane mezarını koymuşlar. Allahu alem artık bilmiyorum. Eşek kafasının var, köpek kafasının var Allah bilir. Tam götürür de kıbleye koymuşlar. Hani sağa sola da değil. Kıble'nin ortasına yerleştirmişler. Millet de kabre doğru ne yapıyor? Namaz kılıyor. Orada bir putane. Yani oraya cami diyebilirler. Orada put olmuş. Allah muhafaza içinde put var. İnsanlar oraya doğru ibadet ediyor. Bu hadisi kim rivayet etmişti? Bu senet olarak hasen senetli bir hadis. Aynı hadisi İmam Ahmet de Müslümedin'de rivayet etmiş. Ebu Ya'la da müsnedinde rivayet etmiş. de, o da gene aynı şekilde sünen sahiplerinden o da rivayet etmiş, tahrik etmiş. İmam Nalik kim? Malik Mesebin İmamı Darul Hicre denen Medine'nin imamı olduğu için kendisine imam bu Darul Hicre denmiş, Darul Hicre'nin imamı denmiş kendisine ümmetin en fakihlerinden ki Bukhari onun için dedi ki asahul asaniydim Malik an-nafi an Ömer bu hadisi İmam Malik rivayet ediyor ve İmam Malik hakkında Bukhari Biliyorsunuz hadis zincirlerinde insanlar var. Hepsine bir at veriliyor. Bu adam güvenilirdi, bu zayıf ravidir diye isimler veriliyor. İmam Bukhari en sağlam, silsile-i dediği altın silsile zincir dediği senedin başına kimi koymuş? İmam Malik o Nafi'den, Nafi' de İbn Ömer'den rivayet ettiği hadis en sahih hadistir demiş. Nafi' İbn Ömer'in kölesidir. Abdullah İbni Ömer'den, Ömer'in oğlu İbni Ömer'den hadisi işitmiş. O da Mali'ye vermiş. Malik de ne yapmış onu? Muvatta'ya yazmış. O yüzden en sahih hadisler bunlardır. Tabi içerisinde, e, Muvatta'nın içerisinde böyle e, zayıflığın noktasında sonradan gelen ulemanın böyle tenkit yaptığı birkaç hadis var. Ama genel itibariyle konuşulduğu zaman hepsi nedir? Sahihtir inşallah. ve İbnül Kayyim rahimehullah bir şiir yazmış. Dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah e, ne demişti hadiste? Allahumme la kabri vetanen yu'bad. Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir putkılma? İbnül Kayyim de şiir yazmış. Allah onun demiş duasını kabul etti elhamdülillah. İbadet edilmiyor. Gene Allah İbnü Temiye'le İbnül Kaym'a da rahmet etsin. Onların da Allah duasını kabul etmiş. Normalde biliyorsunuz millet her salihin kabrini diker, üzerine ibadet eder. Elhamdülillah Şam'da mezarlıkları var şeylerin e, İbn-i Teymiye ile İbn-i çöplük gibi zaten. Sofiler orada olduğu için nefret ediyorlar. O yüzden bakmamışlar. Kimse de gidip ibadet etmiyor. Allah onların da dualarını icabet etmiş. Allah onlara rahmet etsin. Ve hadis delalet ediyor ki nedir? İbadet edilen nesneler, objeler puttur. Böyle ki insanlar onlara put demeseler dahi. Yani insanlar onları isimlendirirken put olduklarını ikrar etmeseler dahi onlar nedir? ibadet edilen kabirler bir puttur maalesef. Bugün Eyüp Sultan'da Eyüp Sultan denen yerde bir put olmuş. İstanbul'un veya Türkiye'nin başka yerlerindeki bu kabirler işte her biri nedir? Birer puttur İslam'a göre. Kalibni vattah, Hamberlerin büyüklerinden bu da. O da diyor ki: Semi'tu Eisa İbni Yunus. İsa İbni Yunus'tan işittim ki yakul: Emra Omar İbnü'l-Hattab radıyallahu anha anhu. بقطع الشجره التي بيوى sallallahu aleyhi ve sellem biyat aldığı ağacın kesilmesini emretmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anhu neden korktuğu için çünkü insanlar ne yapıyormuş li'annan-nase kan yezhabuna fe yusalluna tahtaha fe khat el fitne İnsanlar gidip o ağacın altında namaz kılıyorlarmış özellikle. Hani peygamber burada işte biat almış bu ağaç mübarektir diye. Yani millet bir şey putlaştırmaya zaten böyle yer arıyor. Hemen o ağacı da kestirmiş. Allah rahmet etsin Ömer'e radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Faruk ismini zaten bu sebepten verdi. Hemen fitnenin önünü ne yaptı? Kesti. Aynı şekilde başka bir rivayet daha var. Ee, bunun isnadı da Sahih İbn-i Ebi Şeybe sünneninde rivayet etmiş bunu da. Ee, Sallaytuma Ömer İbnül Kattab Ömer İbnül Kattab'la namaz kıldım. Bir tarihte Mekke salatu subhi Mekke yolundaydık. Bir yerden bir yere gidiyorlarmış. Sabah namazını kıldık. Yed <gülüyor> Sonra baktı ki Ömer insanlar bir yerlere gidiyorlar. Fekale eyne yezebu haula dedi bunlar nereye gidiyorlar? Sapkınlar için Amirü'l Müminin mescid, salı ifadey nbi sallallahu aleyhi ve sellem Şurada bir mescit var. Resuller orada namaz kılmıştı. Bunlar da oraya namaz kılmaya gidiyorlar. Fakale inne mahaleke men kana qablukum bimithli hada. Sizden öncekiler böyle yaptıkları için helak oldular. Kan yette tetebbu'una asari ve yettahidunaha Onlar peygamberlerinin bıraktığı izlere tabi olurlardı ve o peygamberlerin bıraktığı izleri kilise yaparlardı. Veya gelir hemen oraya havra yaparlardı diyor. فَمَنَ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَةِ فِي هَذ۪ي الْمَسَاجِدِ Her kim nerede namaza ulaşırsa, hangi mescitte ulaşırsa orada kılsın, özel bir yere gitmesin diyor. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhım. Gele Şeyhülislam İbn-i rahimahullah. O da diyor ki, وَهُوَ اِنْكَارُ مِنْهُمْ لِذَلِكِ ee, bir kısa naklediyor. Gene sahabenin yaşadığı bir kısa var. Buna benzer bir olay da. Ee, sahabenin inkarı burada çok şiddetli. Tamamen kasete bu katen yer dül Evet, burası önemli. Zat-ı emvat meselesiyle de alakalı bir e, söz söylüyor. Her kim diyor, bir yere, bir bölgeye, oradan hayrın geleceğini kast ederek orada Allah'a ibadet ederse, bir bölge var, bir yer var oranın hayırlı olduğunu ederek Allah'a ibadet sarf ediyor. Allah'tan başkasına değil. <gülüyor> Ama şari bu kastını yapmamış müstehap kılmamış. Ne demek istiyorum? Şari kim? Allah subhanahu teala. Yani şeriatı koyar. Allah orayı bereketli kılmamış insanlar kendi kafalarından kılıyorlar. Mesela makamı İbrahim mübarek bir yer midir? Öyledir. Onun arkasındaki rekat namaz fazilettedir. Peygamberin başka hadislerinde olduğu gibi o kabri ile şeyi arasındaki yer, Ravza denen yer, orası da genel mübarek bir yerdir. Başka Mekke mübarek bir şehirdir. Yani şeriatın bazı mübarek kıldığı yerler, bölgeler, bazı şeyler olabilir. Buralarda Allah'a yaklaşmak, buralarda ibadeti evveliyatla sarf etmek bunlar nedir? Caizdir. Ama şeriatın meşru kılmadı. İnsanların kendi kafalarından çıkardığı şeyler. Bunlar başta neyle başlar? Bidatla başlar. Daha sonra şirke dönüşürler. Fa huwa minel munkirat. Bunlar da munkirat olan şeylerdir diyor. Ve ba'du hayşetun min ba'd ba'sına şiddetlidir. Sevâun kasadeha li yusalli indeha. Orada neyi kastederse kastetsin bu Müslümanın yapmayacağı bir fiildir diyor. Yani namaz kılarken Allah'a namaz kılmayı kastetse de evliyet u ya da onun yanında Allah'a dua etse evliya ya da onun yanında Allah Allah rızası için Kur'an okusa da evliyet kuran Allah endaha ya da yanında Allah zikretse de fark etmez. Ne yaparsa yapsın hepsinde nedir? Hepsinde Bunların hepsinin nehyedilmiş, yasaklanmış şeylerdir. İlla en nezelike katiyucü bi hükmü ittifak lillatî kadde dua فيها. Ancak şeriatın diyor caiz kıldığı şekilde olabilir. Kemen yazûruha ve yüsellim aleyha tıpkı diyor insanın kabre gelip ziyaret edip ona selam vermesi ve etallallâhu alâfiye lehu ve hem kendi için hem ölü için Allah'tan afiyet dilemesi. Bunlar meşru kılınmıştır diyor. Meşru kısmını anlatıyor. Hissunne, sünnette böyle varid olmuştur. Peygamber böyle yapmıştır. Yani tamam şimdi kabirlerin yanına gitmeyeceğiz de kabir ziyareti ne yapılmamış tamamıyla? Yasaklanmamış, nehyedilmemiş. Kabir derken Müslümanlara kabri, Müslümanlara kabri yani, tabi. Kafirlerin kafir. değil. Evet. E, bu bakta Şeyh'in getirdiği ikinci hadiste şöyle e, hadis şöyle devam ediyor metni. İmam Malik muvaddada rivayet etmişti. İşte gadeballahu ala kavmin ettehazı kuburu enbiyahim mesajda. Allah'ın gazabı hangi kavme şiddetlenmiştir? Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen bir kavme Allah'ın gazabı şiddetlenmiştir diyor. Burada ne görülüyor? Kabirlerin üzerine bina yapmanın neyi var? Haramlığı var. Osmanlı'nın yaptığı bidatlar ee, yanlışlar. Bir tanesi de bu. Buldukları kabrin üzerine dört tane duvar dikmişler. Nerede olursa olsun yani. Bu şirki yeryüzünde yaymışlar. O yüzden Türklerin bir Vahabi düşmanlığı vardır. Şeyh Muhammed bu şirkleri, bu bidatları anlatıp insanlar sakındırdığı için ee, Osmanlı'da da tarikatlar gördükleri en avamından alimine kadar herkese Vahabiliğin kötülüğünü anlatmışlardır. Ve tahrim salatu bunun yanında namaz kılmak, yani kabrin yanında Allah için kılıyoruz. ha, kabre namaz kılmak zaten bu şirkin kendisi. Bir de kabrin yanında Allah için namaz kılmak var. Bu da yasaklanmış. Ve inne zalike minel kebair. İşte bunların hepsi neden büyük günahlarda. Kabrin üzerine şey bina etmek, duvar bina etmek ve aynı şekilde kabrin yanında namaz kılmak da haramdır. O yüzden bugün hani bir yerde size namaz ulaşırsa içinde kabir olan bir mescitte kesinlikle ne yapmayın? Namaz kılmayın, gidin taşta toprakta başka yerlerde kılabilirsiniz. Bir şöyle bir şey var, caminin dışında çevresinde kastedilen şey bu değil. Yani nehiyin geldiği şeyler bunlar. Ha, o da yanlış, yani biz İslam devleti kursak oralara bir karar vereceğiz. Ya camiye buldozlar sokacağız, yıkacağız ya da kabirlere buldozlar sokacağız. Yani bir yer ya kabirdir ya mescittir yani. ikisini birbirine karıştırmanın manası yok. Ama böyle bir yerde de namaz olmaz mı? Yok. Öyle bir yerde yani kabrin dışarıda mustakil olduğu, caminin ondan ayrı olduğu bir mescitte namaz kılmak caizdir. Mescidin içinde kabir varsa o mescitte namaz kılmak Allah içinde olsa bütün şartlarda yerine gelse makbul değildir. Evet, taber inakaklı diyor o az önce dersin başında bahsettiğim İmam Malik şöyle söylemiş şunu Kerih görmüş zurtu nebi peygamberin kabrini ziyaret ettim demeyi bile ne yapmış Kerih görmüş ki yani kabir ziyaret edilmez yani bu yasaklanmış bir şeydir onu anlatmak için böyle söylemiş bunu taber rivayet ediyor ve bu lafzın ona izafesi için de diyor ki hani bu neden böyle bir söz söylemiş sizden Liizararı Kötülüğün önünü almak için. Yani şerrin önünü almak için. Mesela biliyorsunuz İslam'da haramlar çeşitli e, bir çeşitleri var haramları. Bir zatında haram olan şeyler var. Bir de illete binaen haram olan şeyler var. Mesela illete binaen haram olan şeylerden bir tanesi de kadın ve erkeğin ne yapması? Yalnız başına bir arada kalması. Neden? Bu niye haram sayılmış? Hani zina düşmeseler dahi haram bu yani. Niye zinaya götüren bir şey olduğu için setten lizleri ya kötünün önünün alınması içindir. O yüzden birçok mesele vardır ki bu kaideden bu usülden yola çıkarılarak e, alimler haram olduğu e, sonucuna varıp fetvalarda e, irat etmişler. Evet. <gülüyor> Gene bu bapta getirdiği ikinci nasta şu İbn an Ansufyân Sofyandan getirdiği An Mansur An Mujahid. Onunla Mücahid'den rivayet etti şu hadis Necm Suresi 19. ayet. Eferaitumül <gülüyor> uzla. ve'l Lat ve uzayı görmediniz mi diyor ayette? Gal ken eyalutullahu musavika famat sa'akfu ala kabrihi. Hacılara kavutufalardı. Yani bir yemek çeşidi öldü. İnsanlar da onun kabri üzerine ne yaptılar? Bina ettiler ve oraya ibadet etmeye başladılar. Şimdi burada hadisin senedinde kim var? Hadisin senedinde Mücahit var. Mücahit İbn Abbas'ın talebesi, Allah ona rahmet etsin, tabiinin en büyüklerinden, en fakihlerinden İbn Hibban rivayet ediyor. Allah onun canını secdedeyken almış. Öyle salih biri. Allah öyle güzel sonlarla bizi rızıklandırsın. Öyle salih biri İbn Abbas'ın talebesidir. O rivayet ediyor. Ve İbn Abbas'ın da sözü var aynı şekilde. İbn Abbas'tan rivayet eden Kane Kane Yalutu Kalil hac e, lat için diyor ki o hacılara kavut ufalan biri diye İbn Abbas. Yani onun talebesi de rivayet edince usulde bir şey var. Eğer bir alimin talebeleri bir görüşünü naklederse o hocanın görüşüdür. Yani mesela İbn Abbas'ın beş tane talebesi var. Ata, Mücahit, e, Said ibnü Cübey, Dahhak mesela. Bunlar onun talebeleri. Bunlar mesela eğer bir görüşün haram bir şeyin haramlığını veya bir şeyin helalliğini naklederse bu kimin görüşüdür? İbn Abbas'ın da görüşüdür. O yüzden Mücahit'in burada kim olduğunu izah ettim. Mücahit de Lat'ın böyle bir put olduğunu söylüyor. Aslında Lat bir türbe yani o dönemde ölmüş bir salih'in mezarı üzerine yapılan bina edilen mescidin adı. Yani Allah ayette onlardan ne olarak bahsetmiş? Putlar olarak bahsetmiş. O yüzden Mekke'nin müşrikten ibadet ettiği şeyler de bunlar yani peygamberin savaştığı, öldürdüğü insanlar. Şimdi burada bir mesele geliyor. Bu kabirlerle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İbn Abbas kanalıyla gelen bir hadisi var. "La'ne Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem zâirât el-kubûr Allah kabri ziyaret eden kadınlara ve o kabirleri mescit edinen, kandil edinen, oralara kandilleri asanlara Allah lanet etsin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, burada kabir ziyareti meselesi var. Yani kabir ziyareti. Resulullah burada ne yaptı? Ziyaret eden kadınlara lanet etti. Şimdi ümmet arasında ciddi bir ihtilaf var. Kadınlar e, şeyi ziyaret ederler mi yoksa edemezler mi? Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki, Iki, i̇ki yoldan hadis gelmiş bize. Yani kadınlara lanet edildiğini, kadınların bundan yasaklandığına dair. Biri Ebu Hureyre'den gelen bu hadistir, diğeri de İbni Abbas'tan gelen diğer hadistir. Aynı manada, aynı lasızlarda. Ve bu iki hadisin de diyor, ricelleri ve senetleri sahiptir. Bunlar da bize e, hüccettir diyor. Kesinlikle kabul etmemiz gerekir. Kabul etmenin imanı e, kaybolur ve daha sonra anlattıktan sonra senetteki şahsın güvenilirliğini daha sonra diyor ki kabir ziyaretine ruhsat verenler ne yaptılar Ayşe'den gelen hadise itimat ettiler. Nedir o hadis? O da diyor ki zurtu kabri ahiha zaret kabri ahiha Abdurrahman. Ayşe kardeşi Abdurrahman'ın kabrini ziyaret etti. Bu hadis sahih senetli bir hadis. Ee, dediler ki o şey yapanlar yani kadınlar da müstehaptır kabirleri ziyaret edebilir diyenler eğer dediler haram olsaydı Ayşe ne yapmazdı dediler ziyaret etmezdi erkekleri nasıl müstehapsa kadınlara da müstehaptır dediler. Şimdi burada İbn-i bunu da naklettikten sonra bunlara reddiye veriyor cevap veriyor İbn-i Rahimehullah, Yine bunların delil aldığı Tirmiz'in rivayet ettiği Fatıma annemizden gelen başka bir hadis daha var. Daha sonra Ayşe'ye soruluyor. Başka bir rivayet daha var. Ayşe radıyallahu anh'a bir gün kabirleri yöneldiği zaman dediler ki mü mü müminlerin annesi Resulullah sallallahu bundan sizi nehyetmedi mi? ne an? Dedi ki evet nehyetti. Ee, Neha an ziyaretul kubur sımme bir bi ya. Önce yasakladı. Sonra da emretti. Bu hadis de senet olarak e, sahih senetli hakimin rivayet ettiği bir hadis. İşte bunlar dediler ki önce yasaklanmıştı sonra nesholundu dediler. Bu ikinci grup ki biz bu görüşü tercih etmiyoruz. Bu gene kadınların bu ziyaretten yasaklandığını ortaya koyacağız. Şimdi İbn-i bunları reddederken diyor ki e, bir hadis var. Resulullah sellem diyor ki fe Oraları ziyaret edin. Burada diyor erkek sigasıyla emir gelmiş diyor. Evet Resulullah ilk dönemde seddüzleri adam dolayı, kötülüğün önün alınmasından dolayı kadın erkek hepsini ne yapmıştı? Yasaklamıştı ilk dönemde. Daha sonradan fezuruhâ ile gelen hadisle beraber yani ziyaret etsinler diyor ya burada erkeklere bunu müstehap kıldı diyor. İbn ve usul kaidesiyle bunu izah ediyor. Diyor ki İbn Teymiye cumhurun yanında eğer bir genel emrin bir hastan sonra geldiği valid olursa yani şimdi kadınlara ne yaptı önce lanet etti deyin bu nedir? Has bir yasaktır. Özellikle kadınlara zikrettiği has bir yasaktır. Daha sonra genel bir emir gelirse yani ziyaret edin diye kadın erkek içinde algılanabilecek çünkü Arapçada erkeklere emir yaptığın zaman içinde kadınlar da anlaşılabilir. Yerinden yerine artık söyleyenin kastına göre bu değişir. İşte diyor cumhurun usulüne göre eğer has bir şey geldiyse, hüküm geldiyse daha sonra genel bir hüküm gelir bunu emrederse diyor bunun nasih olduğuna hükmedilmez. Bunun nasih olduğuna, net olunduğuna, bu hükmün iptal olunduğuna hükmedilmez. Ne olduğunu hükmedilir. Yani o has birinci şey var diye, ya, yasak var diye, ya, onun dışındakilere müstehap olduğunun manası ortaya çıkar diyor. Ve bu sebepledir ki İbn-i Seymi'ye sayı sahih olan diyor, kadınların kabir ziyaretine e, gidebileceklerinin cevazına dahil olmamalardır. Birçok sebeptendir diyor. Mesela bir tanesi diyor, ee, kadınların diyor genel itibariyle zayıf olmaları e, kadınların işte oraya gittiklerinde yakalarını paçalarını yırtmaları bazı haramlara bidatlara bulaşmaları genel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisleri zayıf senetli de olsa hani görüşünü desteklediği için bunları e, rivayet ediyor mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar diyor ki evinize dönün çünkü siz yaşı, dirilere fitne olursunuz, ölülere de eza edersiniz diyor. Orada yakalarını, paçalarını yırtmakla ne yapıyorlar? Eza ediyorlar. Gene aynı şekilde başka hadisler var zayıf senetli. İbn-i Temya Rahimullah bunların hepsini zikrettikten sonra diyor ki, ittifakla bizim ashabımızın ittifakıyla hanbelileri kastediyor. Yani diğer mezheplerden buna daha sonra nesholunmuştur. İşte bu hadisleri deli alaraktan kadınlar da kabirleri ziyaret edebilir diyenler var. Ama sonuç itibariyle bizim tercih ettiğimiz görüş nedir? Az önce de zikrettiğim gibi kadınlar e, buralara gitmeleri, kabirlere gidip kabirleri ziyaret etmeleri haramdır. Erkekler gidebilirler. Onlar da ne şekilde? Peygamberin sünnetinde olduğu şekilde ölüye dua edebilir. Hani Allah'ım onun günahlarının bağışı ona rahmet et. Müslümansa tabii Şimdi bugün kaç tane Müslüman yakınımız ölüyor o da başka mesele. Ee, onun haricinde yani sünnete uygun bir şekilde bunu eda eder. Gülünecek bir durum değil, ağlanacak bir durum ama maalesef tablo öyle bugün bu durumda. Gene aynı şekilde Ebu Muhammed el-Maktis'i bu ayet şeyde, hadiste şey geldi kandiller geldi. Önceden bidatçılar ne yapıyorlardı? Türbelere kandiller asıyorlardı. Bu bidatı da maalesef gene Osmanlı çıkardı. Kandil geceleri onun için zaten. Hacça giderken Osmanlı padişahları Kandiller yaktırırlarmış. Belli dönemlere ulaştıkları zaman anlaşılırmış. Yolun şurasında, burasında. Belli tarihlerde kandiller yakılırmış. Diyanetin arsiklopedisinde yazıyor bu bilgiler. Görebilirsiniz inşallah. Bu vidatlarda böylece ortaya çıkarmışlar. Bunların hepsi de haramlardandır. Gene İbnül Kaym Rahimullah da diyor ki mescitleri, e, şey, kabirleri mescit edinmek, buralara kandiller asmak, farklı farklı şeyler yapmak bunların hepsi Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylerdendir diyor haftaya Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa Nesin ve Şifet namdandır. Wa <gülüyor> aqli da'wanen ilhamdulillahi Rabbi ala'imi Subhanak Allahu ma wa bihamdik üşşadu allahi lahi la anta sifrat wa tu